1473 numaralı konu, Ebu Cuhayfe ile Ebu Derda'nın insanlara ilim meclislerine devam edip alimlerle oturup kalkmayı tavsiye etmeleri, Ebu Cuhayfe şöyle diyor, Büyük insanlarla oturup kalkınız ve alimlerle dost olunuz, hikmet sahibi kimselerin meclislerine devam ediniz, Ebu Derda şöyle buyuruyor, insanın ilim sahipleriyle oturup kalkması ve onların meclislerine devam etmesi fakir oluşunun göstergesidir.